Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve ve nestağfiruh ve naûzu min ve min seyyiât Men ve men yudlil Ve eşhedü en lâ ilâhe ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emme ba'd. Fe inne ve hayral hedîyi Muhammedin sallallahu ve ve şerrü'l umuri muhtasatetha ve kulle muhtasaten bid'a ve kulle bidaten dalale ve kulle dalaletin Tefsir dersimizde En'am suresinin 153. ayetine kalmıştık. Allah izin verirse bugün En'am suresini tamamlamaya çalışacağız. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor: Muhakkak ki benim dost doğru yolum budur. O halde ona uyun, tabi olun. Sizi onun yolundan ayıracak yollara uymayın. İşte bu size kendisiyle tavsiyede bulunan şeydir. Umulur ki sakınırsınız. Bu ve buna benzer pek çok ayetlerde Allah azze ve celle fırkalaşmadan yasaklamaktadır. Yani Müslümanlar arasında ihtilaflar olabilir. Yani insanlar naslara tabi olurken, naslardan anladıkları meselelerde ihtilaf edebilirler. Yani farklı anlayışlara sahip olabilirler. Tabii bu farklı anlayışa sahip olmanın da sebebi esasında bilgi eksikliğidir. Yani insanlar ilimleri eksik olduğu için ihtilaf ederler. Yani hakkı tespit edemediklerinden ihtilaf ederler. Nas bulunmasına rağmen ihtilaf ise tamamen reddedilmiş, kınanmış ihtilaftır. Yani mesagı olan, genişlik olan ihtilaf, mazur görülebilecek olan ihtilaf, nasıl anlama uslundaki müştehitlerin, alimlerin, farklılıklarıdır. Burada da tabi ilim ehlinin e, ihtilaf ettiği kadar ihtilaf eder Müslümanlar. Yoksa cahiller ilim ehline ederlerse e, bu yine kınanmış bir ihtilaftır, Yani menheci bir arızadır bu da. Ama ilim ehli eğer ihtilaf ediyorsa yani delalet ettiği noktaları en iyi bildikleri için ilim ehli onların bu tür ihtilaflarında e, bir müsaade vardır. Ta ki fırkalaşmaya ayrılığa sebep olmadığı sürece ne zaman ki Nas üzerindeki bir anlayış bile olsa, Nas hakkındaki anlayış bile olsa, eğer ayrılığa sebebiyet veriyorsa, Müslümanlar arasında fırkalaşmaya sebebiyet veriyorsa, bu da yine şiddetle kınanmış bir ihtilaftır, ayrılıktır. i̇bn Mesud radiyallahu bu ayetin tefsirinde şunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için yere bir çizgi çizdi ve bu benim dosdoğru yolumdur, ona uyun. Diğer rivayette bu Allah'ın yoldur buyurdu. Sonra bu çizginin sağında ve solunda çizgiler çizerek bunlar ise her birinde kendisine davet eden şeytanın bulunduğu yollardır buyurdu. Sonra da bu ayeti okudu. Bunu Ahmet bin Hanbel, Darimi, İbni İbban, Bezzer, Nesai, İbni Biatim, Hakim ve Taberi Hasan Birisnat'la rivayet etmişlerdir. Bu konuyla ilgili olarak yani bu ayet ve bu ıı, tefsir, tefsir edici cemayetteki bu hadis hakkında Çubukta bir menheç dersi yapmıştık Şehirban'ın açıklamalarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ortaya bir düz çizgi çiziyor. Haliyle bu çizgi yanlara çizilen çizgilerden daha uzun bir çizgi. Yani yanlardaki çizgiler daha kısa çizgiler. Yani vaad ettiği şeylere mensuplarını daha çabuk ulaştıracakmış gibi, daha hızlı seri hareket eden çizgiler. Ortadaki dost doğru olan Allah'ın yolu ise sabrı gerektiren, istikamet üzere ilerlemeyi gerektiren, yani nefsin hevasını celbedecek şeylerden uzak olan bir yol. Ve bunun dışında da bir doğru yol yok. Yani Allah Azze ve Celle, Rasulü'ne böyle demesini emretmiştir. Doğru yol bir tanedir, tekil zikredilmiştir. Batılın yolları ise çoğul zikredilmiştir. هَذَا sıratı مُسْتَقِيمَا Burada tekil. yol tekildir. bir us subule. Yollar. Sebil kelimesinin çoğuldur. Sübül. Yollara uymayın, yola uyun. Yani Allah'ın yolu bir tanedir, hak yol bir tanedir. Ama batılın yolları çoktur. Bunların sağda ve solda olması fark etmez. Yani şeytan açıktan açığa fıskı davet ettiği yollar olmasıyla Böyle dindarlığı daha çok ishar eder gibi gözüken bidat yolları olması arasında farkı yoktur. Sağda olması arasında farkı yoktur. Onların hepsi de tabi olanlarını Allah yolundan ayıracak yolculardır. Mücahit dedi ki sizi onun yolundan ayıracak yollara uymayın. Kavlindeki yollar bidatlar ve sapıklıklardır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü da çizerek gösterdiği şey, yani sağdaki ve soldaki çizgiler bidatlar ve sapıklıklardır demiştir i̇bn Abbas radıyallahu da şöyle der. Allah Teala müminlere cemaat emrediyor. Yani ortadaki o sırat-ı cemaati ifade eder demiş oluyor burada. Onları ihtilaftan ve fırkalara ayrılmaktan yasaklıyor. Onlara kendilerinden öncekilerin Allah'ın dini hakkında tartışmalar sebebiyle helak olduklarını haber veriyor. Yani Yahudi ve Hristiyanlar dinlerini fırkalara ayırarak Aleykümselam ve Rahmetselam ve bereket. Dinlerini fırkalara ayırarak e, Hak yoldan, Sırat-ı Mustakim'den ayrılmışlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da sizden önceki ümmetlerin başına gelenlerin aynısı tıpatıp atıp bu ümmette de bu başlığa gelecektir diyor. Onlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır diye sorduklarında evet diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Başka kim olacak buyuruyor. Yani onlar nasıl ki dinlerinde fırkalara ayrıldılar, mezheplere, tarikatlara ayrıldılar. Bu ümmette de bu aynı şekilde haber verildiği gibi gerçekleşmiştir. İşte Ümmetin 72 fırkaya ayrılacağını bildiren hadisteki bugün benim ve ashabımın yolu üzerinde olanlar diye istisna edilen fırka buradaki hadisle aynı şeyi ifade ediyor. Yani Allah'ın doğru yolu, sırat-ı mustakimi. Allah Resulü ve Vesselam'ın hayatta olduğu dönemde sahabeleri hangi yol üzerindeyse o yolda olanlardır, cemaatte odur. Sağ ve sola ayrılan bu yollar ise bidat fırkalarıdır. 154. ayet, sonra biz Musa'ya, iyi davrananlara, yani ihsanda bulunanlara nimetimi tamamlamak ve her şeyi ayrı ayrı açıklamak üzere bir hidayet ve rahmet olan kitabı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler. Yani ahiret gününe Allah Azze ve Celle ile karşılaşmaya iman ederler. Katade dedi ki, dünyada iyilik yapana Allah kıyamet gününde bu iyiliğini tamamlar. Mücadele şöyle demiştir. İyilik işleyenlerden yani ihsanda bulunanlardan maksat ihsan sahibi olan müminlerdir. Katade yine şöyle diyor. Her şeyi ayrı ayrı açıklamaya helalin ve haramın açıklanması dahildir. Yani Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı indirdi. Bunda helali haramı açıkladı. Yani dinin aslını ve fer'ini açıkladı. 155. ayet. İşte bu da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Yani nasıl ki Musa Aleyhisselam'a helali, haramı, doğru yolu açıklayan Tevrat indirilmişse bu da, bu Kur'an-ı Kerim'de e, mübarek, bereketli bir kitaptır. O halde ona uyun ve sakının ki merhamet olunasınız. Kata'da şöyle açıkladı, bu kitap Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e indirilen Kur'an'dır. Onun helaline tabi olup haram kıldığından da sakının. Ebu Umame radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü şöyle buyurdu. Kur'an'ı öğrenin. Zira o kıyamet günde sahiplerine şefaatçi olarak gelecektir. Evet bunu İbn-i İbba sahinde. İbn-i Fadailül Kur'an'da, Şecer-i Emali'de, yine Müstavfiri, Fadailül Kur'an'da sahip bir isnatla rivayet etmişlerdir. Bu Kur'an'ı öğrenme işi elbette Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın öğrettiği metotu üzere olan bir öğrenmedir. Yani e, mücerret lafızlarını ezberleme veya yüzünden okuma değil. E, bunların sebebi huzulu, içerdiği hükümler, bunlar hayata geçirilerek e, böyle bir öğrenme. Kişi Kur'an'ın sahibi olursa, onun arkadaşı olursa, hafızı olursa, hamili olursa, taşıyıcısı olursa o zaman Kur'an sahibine kıyamet gününde şefaat edecektir. Daha kabir sorgusunda bile e, Kur'an'ın sahibine Münker-Nekir meleklerine karşı yardımcı olarak geleceğine dair rivayetler gelmiştir. Ezberlediği sureler diye. Yani bu Cuma suresinde Yahudilerin Tevrat'ı yüklenip de bununla amel etmemelerinin işte kitap yüklü eşekler diye kınanmalar gibi bir şey. Yani onlar Kitabı ezberlediler, öğrendiler ama gerekleri amel etmediler. Allah Azze ve Celle bu yüzden onları, onların alimlerini kitap yüklü eşeklere benzetti. Onlar gibi olmamamız gerekiyor. Yani demek ki bu mücerret lafızlarını ezberlemek veya yüzünden okumak değil, gerekleriyle amel etmeyi de içeriyor Kur'an'ın şefaatçi olması için. 156. ayet, bizden önce kitap yalnız iki topluğa indirildi ve biz onların okuduklarından habersizlik demeyesiniz. Yani sizler Müslümanlar olarak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti olarak bizden önce kitap yalnız iki toplu indirildi. Yani Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz onların okuduklarından habersizlik demeyin. Yani size de bereketli, mübarek bir kitap indirilmiştir. i̇bn Abbas Abbas radiyalanma diyor ki, iki topluyla kastedilen Yahudiler ve Hristiyanlardır. Dirasetihim kavli ise okumak anlamındadır. Yani ders yapmak, okumak. 157. ayet. Ayrıca bize de kitap indirilseydi muhakkak onlardan daha fazla doğru yolda olurduk demeyesiniz diye. işte size Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmeleri sebebiyle yakında çok kötü bir azapla azaplandıracağız. Katade dedi ki, bize de kitap indirilseydi, muhakkak onlardan daha fazla doğru yolda olurduk diyenler Arap kafirleridir. es de şöyle demiştir, sizler Yahudi ve Hristiyanların kitaplarını okuyamazken Allah'tan size apaçık Arapçayla bir delil gelmiştir. Yani Tevrat ve İncil, diyelim İbranice kendi dillerinde size kendi dilinizde Arapça olarak da bu kitap gelmiştir, hüccet ulaşmıştır. İşte biz onların kitaplarından anlamayız, dilini bilmeyiz, haberimiz yoktu demeyesiniz diye Arap kavmine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davette bulunduğu o toplula bu dilde vahiy gelmiştir. İbn Abbas radiyallahu anh, ayette geçen ve sadefe kelimesi yüz çevirmek demektir. Yani yaslifûn diye geçiyor ayette ve sadefe anha se neczillezîne Buradaki sadefe yüz çevirmek manasındadır demiştir. 158. ayet. Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini, yani açık, görünür bir şekilde gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin ayetlerinden bir kısmının gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden geldiği gün daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye imanı fayda vermez. De ki, bekleyin. Elbette biz de beklemekteyiz. İbn mesud Radyalan diyor ki, kendilerine meleklerin gelmesi ölüm anındadır. Yani Demek ki ayetin manası şu oluyor: Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini, yani ölümün gelmesini bunun bekliyorlar. Rabbinin gelmesi ise kıyamet günüdür. Çünkü Müslim'de gelen rivayette bildirildiği gibi Allah Azze ve Celle insanların huzuruna tanıdıkları tanımadıkları suretlerde geleceği bildirmiştir. Yani insanların huzuruna gelecektir. Burada kastedilen kıyamet günüdür diyor. O zaman takdiri manası şu oluyor İbn-i Mesud Radyalan'ta gelen tefsire göre. Onlar ölümü mü bekliyorlar veyahut Rabbinin bizzat gelmesi, yani kıyamet gününü mü bekliyorlar veyahut Rabbinin ayetlerinden bir kısım ayetler yani e, kıyamet alametleri. Ebu Hurey Radyalan'ta diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Güneş batıdan doğmadan kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğup insanlar onu görünce hepsi iman edecek. İşte o zaman iman edenin, imanının fayda vermeyeceği zamandır. Sonra bu ayet okudu. Demek ki burada kıyamet alametleri kastediyor. Yani bunlar açık alametler. Şimdi güneşin batıdan doğması sıradışı bir durum. Ee, o gerçekleştiği zaman herkes mecburen iman edecek. Artık inkara bir mahal yok. Fakat o zaman bu imanları onlara fayda vermeyecek. Evet. Bunlar olduğu zaman, yani kıyametin bu büyük alametleri demek ki çıktığı zaman, daha önce iman etmemiş olan veya imanında bir hayır kazanmamış olan, imanın gerekleriyle amel etmemiş olan kimseye hüccet, kesin hüccetler bu şekilde ulaştı zaman artık fayda vermeyecek. Ebu Re'ir radıyallahu anh şöyle diyor, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, şu üç şey çıktığında daha önce iman etmemiş olan veya imanında hayır kazanmamış olan kişinin imanı fayda vermez. Deccal. Dabbetül Arz ve Güneş'in battan doğmaz. Yani Beccal çıksa veya Dabbetül Arz çıksa ya da Güneş battan doğsa, kişi bunları gördükten sonra, demek ki Allah'ın ve Resul'un verdiği haberler doğruymuş diyerek buna iman etse, artık bu ona fayda vermeyecektir. Çünkü iman, bu gayba imandır bizim için. Bu gayb olmaktan çıkınca iman olmaktan çıkıyor. Yani görüleni tasdik etmeye çalışıyor. Düşüyor. Mesela bugün herkes insanların öldüğünü, canlıların öldüğünü biliyor. Her canlı ölümü tadacaktır. Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Bu ayete iman etmeyen kimse yoktur. Kafir de iman ediyor, ateist de iman ediyor. Evet, her canlı ölümü tadacak. Bu inkar edilemez bir vaka. Dolayısıyla ölüme iman edenle, ölüme iman etmeyen iman bakımından ayrıcalıklı değil. Çünkü ateist de ölüme iman ediyor. Yani ölecekler. İman sahiplerini, ehli imanı, ateistlerden ayıran şey ne burada? Ölümle hayatın bitmediğini, burada bir kabir azabı, kabir hayatının olduğu, berz hayatının olduğu, ona kabinde ölülerin tekrar dirileceği, artık bak gayba giriyor. Bu gayb meselesi artık. Bu gaybı kim haber veriyor? Allah haber veriyor, Resulü haber veriyor, biz de tasdik ediyoruz. O zaman bu iman oluyor. Biz kabre girsek de kabir azabına o zaman, veya kabir nimetlerine o zaman iman edecek olsak bunun bir şeyi yok. Artık o geçti. Yani gaybe iman böyle bir şey. İşte bu büyük alametler de aynı bunun gibi. Bizim için gayb. Allah Resulü haber verdi. İşte Mehdi gelecek, Deccal gelecek, Dabdecular olacak, işte üç tane büyük ateş çıkacak falan filan. Bunun gibi şeyleri anlattı bize. Biz buna böylece tasdik ediyoruz, iman ediyoruz. Çıktıktan sonra eğer Allah Resul doğru söylemiş desek bu artık iman olmuyor. Çünkü gördün artık. Seninle bir ateist veya peygamberi inkar eden arasında bir fark kalmadı onu gördükten sonra. Bizim farkımız bunlarla muhataba olmadan önce Resul'ün verdiği haberi tasdik etmemiz, buna iman etmemiz. Safan bin Asal el-Muradi radıyallahu anh, Allah Resulü ve vesselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Allah tevbe için batıda genişliği 70 senelik mesafe olan bir kapı yaratmıştır. O kapıyı güneş battan olmadıkça kapatmaz. Bu hadisi Tirmizi i̇bn Mace, İbn-i ve İbn-i rivayet etmiştir. Bu aynı zamanda dünyanın dönmediğinin delillerindendir. Yani batıda bir kapı var, şayet dünya dönüyor olsaydı o sürekli yön değiştirecekti. Evet, Ebu Süfyan radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, tevbe vakti sona ermedikçe hicret bitmez. Yani güneş battan doğmadıkça veya kişi canı gırtlağına gelmedikçe... Hicret bitmez. Demek ki hicret yani Allah'ın münker saydığı, çirkin gördüğü şeylerden. Uzaklaşma, kalben, bedenen e, uzaklaşma, ya bazen işte memleket değiştirme. Bu hicret demek ki bu güneş battan doğuncaya kadar devam edecek. Bu bitmez. Güneş battan doğmadıkça da tevbe vakti sonra ermez buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da Ahmet bin Ambel, Ebu Davud ve Sünenül Kübra'da Nesai sahip isnaflar yoğad ediyorlar. Huzeyfe bin Es'id veya Useyd radıyallahu an’ten biz aramızda kıyametten bahsederken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üst kattan bize bakıp neyi anlatıyorsunuz diye sordu. Buradaki üst kattan ifadesi onların evlerinde muhtemelen bu Mescid-i Nebevi'de yapılan bir konuşma. Allah Resulü ve vesselamın evleri hanımların evleri de mescide bitişikti. Üst kat demesi bunun iki katlı en az. iki katlı olduğunu gösteriyor. Nitekim ee, bu yani iki katlı evler olması o zamanki Arapların adeti ne vardı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman devesini çöktürdüğünde işte Eyübel Ensar radıyallahu anh evinin önüne çöküyor ona misafir oluyor ee, orada zaten iki kat olduğu geçiyor yani bir katta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı e, konaklatıyor, misafir ediyor At, aşağı katı kendisi geçiyor böyle o da bu da anlatılıyor. Yani iki kat olması sahada arasında vaki bir şey. Yani sünnete uygundur iki kat. Sünneti evet. evet. Yani buna devlet dediğim çokça rivayetler var. Bu da bunlardan birisi yani. Çok katlı evlerin olması. Burada kınanan şey kişinin ihtiyaç haricinde bina yaptığı yatırımdır yani kişi ihtiyacı dışında binaya mesela sahabeden birisi kubbe yaptırıyor. Yani bu ne soğuktan korunma amaçlıdır, ne yağmurdan korunma amaçlıdır. Böyle bir gayesi yok. Bunu tamamen süs. Bunun için yapılan yatırımdan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Adem O'nun yaptığı en çirkin harcama binaya yaptığı harcamadır buyuruyor. Ancak mescid hariç. O sahabede, yani selam vermiyor onu o halde görürken, o kubbe yaparken. O Allah Resulü'nün bu tavır üzerine o bey yıkıyor derhal ve Allah Resulü'ne gelip e, bunu bildiriyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Onlar kıyametten bahsediyoruz deyince şöyle buyurdu. Muhakkak ki on alamet olmadan kıyamet kopmayacaktır. Doğuda bir yere batış. Batıda bir yere batış. Arap yarımadasına bir yere batış. Duman, Deccal, Dabdetül Arz, Yecüc ve Mecüc, güneşin battan doğması, Aden'in ortasından çıkan bir ateşin insanları sürüklemesi. Aden, e, Yemen'in en büyük şehirlerinden birisi. Bir Aden var, bir Sana var en büyük şehirleri olarak. Birisi Güney Yemen'in, birisi Kuzey Yemen'in başkentiydi galiba. Sonradan e, birleştiler diye hatırlıyorum. Yani büyük şehirlerden birisi Aden. Yemen tarafından, Aden'in ortasından e, çıkacak bir ateş insanları sürükleyecek. Bu ateş çıktığı zaman, Yemen'deki bu ateş çıktığı zaman insanlar, yani iman ehli insanlar Şam'da bulunacak. İşte Allah Resulü ve Vesselam'ın Şam'ı tavsiye etti hadisler bu ateşin çıkmasından sonraki durum hakkında. Yani ebdaller, Allah'ın dostları olan kimseler, ehl-i hadis olan kimseler Şam'da bulunacak derken, işte bu zamandan bahsediyor. Abdülaziz bin Rüfe'y. Den e, Şube şöyle aktarıyor. Ebu Tüfe ile o da Ebu Seriha'dan aynısını rivayet etti diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam 10. alamet olarak İsa bin Meryem Aleyhisselam'ın nüzulünü. Diğer rivayette de insanları denize atacak bir rüzgarı zikretti. Yani bir çeşit fırtına. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Evet 159. ayet yine e, bu fırkalaşmadan yasaklama hakkında. Gerçekten de dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, sen hiçbir şeyde onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah'a aittir. Sonra o yaptıklarını onlara haber verecektir. Ebu R.A. dedi ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bu ayette bahsedilenler bu ümmetin bid'at, şüphe ve sapıklık ehlidir. Yani dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir şeyde onlardan değilsin diyerek, e, bildirildi. Allah Resulü'le bir alakası olmayan kimseler. Bu ümmetin bid'at, şüphe ve sapıklık ehli. Bu hadisi Taberani Mucemül Evsat'ta ve Taberi sahip i Isnat'ta rivayet etmişlerdir. Ebu Umame Radiyalan'tan gelen rivayette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayette bahsedilenler haricilerdir buyurmuştur. Bunu da sen bir isnatla İbn-i Hatim rivayet ediyor. Burada hariciler denilmesi şu yüzden Selef indinde cemaatten ayrılan yani o Allah Resulü'nün kurduğu, sahabesinin üzerinde olduğu cemaatten ayrılan herkese harci diyorlardı. Çünkü cemaatten çıkış. Çıkıyorlar onlar, ayrılıyorlar. Onların hepsine harcı diyorlardı. Yani bu hadis bu manada bir önceki hadisle örtüşüyor. Yani bütün bidat ehli bir nevi harcıdır. Çünkü e, bu fırkalar içerisinde sadece ehli sünnet kendilerinden olmayan tekfir etmez. Diğer fırkalar, e, kendileri gibi itikad etmeyenleri tekfir ederler. Mürciyede bile böyledir. i̇bn Abbas radıyallahu anh, Allah Teala müminlere cemaat emredip fırka ve ihtilaftan yasaklamaktadır. Onlara kendilerinden öncekilerin Allah'ın dininde tartışma ve husumetler sebebiyle helak olduklarını haber vermektedir. Yani insanlar kelam yaparak, yani vahyin nasları dışında, peygamberlerin açıkladıkları dışında, o peygamberlerin yakın ashabının açıkları, açıkladıkları dışında yorumlara girişmişler, tartışmışlar, farklı açılar getirmişler. Bunun neticesinde de ihtilaflar, husumetler başlamış. Bazen bunun sebebi haset de olabilmiştir. Bakara 213. ayetinde belirtildiği gibi. Ve insanlar bu ihtilaflar neticesinde de fırka fırka olmuşlar, gruplaşmışlardır, ayrılığa düşmüşlerdir. Her fırka kendi elindekiyle sevinmiştir. Yani kendini destekleyen naslardan bir kısmına tutunmuş, kendisine aykırı olan, kendisini reddeden naslarda görmezden gelmiş. Bunlar cemet etme tutmamış, müteşabihlere tutunmuş ve böyle bir yol tutmuşlardır. Bunun neticesinde de kınanmayı getirmiştir. İşte biz bu ümmet olarak Muhammed aleyhissatvesam bu tür fırkalaşmalara çokça uyarmış. Bu konuda pek çok hadisler var. Bu yüzdendir ki menhece dair kitaplar, selef döneminde yazılan menhece dair yazılan kitaplar ciltler dolusudur. Yani akide kitaplarına bakın. Yani doğru inanılması gereken akide esasları çok cüz'i. Mesela Taha ve Akidesine bakın. Kaç sayfa orijinali? 30-40 sayfa. Hatta İbn Teymiyye daha sonraki asırlarda Wasit'e şerhine bakın. Akidenin temel meseleleri çok cüzi. Yani 50 sayfayı geçmez. Çok cüzi metinlerdir. Ama menheçle ilgili kitaplara bakın. Mesela İbn Battan'ın El İbanesi yeni baskıyla 4 cilt. Lalkayen'in Şerhu Usulü İtikad-ı Ehl-i Sünnesi 9 cilt. İbn Ebi Asım'ın Es-Sünnesi kalın kalın 2 cilt. El-Hallal'ın Es-Sünnesi 6 cilt. Yani hacimli kitaplardır. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam pek çok şey haber vermiş. Sahabe bunlara çokça dikkat çekmişler. <gülüyor> İnsanların tecrübesi arttıkça sapık fırkalara karşı onlara reddiyeleri de artmış. Tabiin ve tebe tabiin döneminde bidatçilerden sakındırmaya dair sözler ve onların tavırlarla ilgili tecrübeler daha fazlalaşmıştır. Bugün mesela geçen gün e, site evzayinin ve eee Başka birinin de Seleften birinin de sözünü tecrüme etmiştim. Birer paragraflık. Bakıyorsun, bid'at ehlinin damarından geçeni yazmışlar. Yani neyse, zamanımızın bid'at ehli de aynı şeyleri gösteriyorlar. Yani onları çok iyi tanımışlar. Bu tecrübelerini de aktarmışlardır. Bakın bu olay şu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha önce biz aktarmıştık. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den, İb-Mesud radiyallahu gelen rivayetlerde özellikle İbn-i gelen geniş lafızla her peygamberin her rasulün etrafında seçkin bir takım havarileri vardı, asabı vardı. Bunlar iyiliği emreder, kötülükten yasaklarlardı. Sonra bunların ardından öyle bir nesil geldi ki emrolunmadıkları şeyleri yapan ve yapmadıkları şeyleri söyleyen, emreden kimseler oldular. Artık diyor bunlarla, dikkat edin kimlerle emrolunmadıkları şeyi yapan yani kitaptan ve sünnetten nas olmadığı halde. Yani bidatlerle amel eden, emrolunmadıklarını yapan kimseler, bir de kimler? Yapmadıkları şeyleri emreden kimseler. Yani fasıklar. Biliyorlar, yapmıyorlar. Ama toplam önder olmuşlar, emredici bunlar. insanları yönlendirici. Birisi dindar yapıyor ama emrolunmadığı şeyi yapıyor. delilsiz amel ediyor. Bidatla amel ediyor. Diğeri ise biliyor, Emrediyor ama kendisi yapmıyor. Fısk ehli. Bunlarla artık cihat bakın. Diyoruz ya, e, cihadımız mescitlerde halkalar. Allah Resulü Aleyhisselatü çünkü buna e, cihat diyor. Allah yolunda cihat etmiş gibidir. Mescide bir hayır öğrenmek veya öğretmek üzere gelen kimse. İşte kim bunlarla eliyle cihat ederse mü'mindir. Diliyle cihat ederse mü'mindir. Kalbiyle cihat ederse mü'mindir. Bundan ötesinde artık Hardaltaniz kadar iman yoktur. İşte bu ümmete Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cihat yolları olarak bunu da özellikle zikrediyor. Çünkü neden? Bu daha da önceliklidir. Yani kılıçla yapılan cihattan daha da önceliklidir. Zira şayet bu cihat ihmal edilirse, yani sahih ilme ulaşma, sahih ilmi savunma, müdafaa etme, sahih ilmi bulandıran, Bidat ehlinden, sapıklık ehlinden bu ilmi koruma, onları e, afişe edip gerçek yüzlerini ortaya çıkarma ve ümmeti onların zararlarından sakındırma cihadı olmazsa eğer, kılıçla yapılan cihadın neticesinde Allah'ın din hakim olmayacak. Allah'ın din hakim olmayacak, bilakis beşerin, işte bidatlerle, hurafelerle karar, e, karıştırılmış, Uydurma bir dini e, hakim olacak. Senelerce Osmanlı Devleti diye, işte İslam Devleti dendi ama e, hakikatine bakarsanız hurafeci, alevi, o, e, tarikatçı bir menhec üzerindeydi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerinde yol olduğu yolda olanların e, bir menhec üzerinde net değildi. Yani Allah Resulü'nün sahabeleri, onun dinini, tebliğini bilen sahabeleri hayatta olsa bu Osmanlı zihniyetiyle harp edecek. Bunlara karşı cihad edecekti. Çünkü Allah Resulü bunu emrediyor. Elle karşı çıkın gücünüz yetiyorsa, buna gücünüz yetmiyorsa dille, buna da gücünüz yetmiyorsa kalple buzederek ederek cihad edin. İşte bize düşen şu an bu. Şayet bir kimse bunu yapmıyor. Yani vela ve berâdır esası bunun. Bu vela ve berayı yani sünnet için sevgiyi ve bitatten dolayı düşmanlığı ortaya koymuyor batıl taraftarlarından nefret etmiyor, ettirmiyorsa, bu cihadın içerisine girmiyorsa, vela ve berayı uygulamıyorsa, bu kimselerin kılıçla yaptığı cihadla Allah'ın dine hakim olmayacak. Allah'ın kelamı, Allah'ın kelimesi yücelmeyecek. Bilakis bidatler yüceleyecek, hurafeler yüceleyecek, belki demokrasiler yücelecek, türlü türlü şeyler olacak. Bugün bakıyorsunuz, Selefim diyen insanların bile yani çok basit şüphelerle işte oy kullanmaya cevaz veren, cevaz vereni geçin, vacip diyen, imanın bir rükmü gibi sayan insanlara bile işte hoş baktığını, onlar da ilim ehli görüp onların derslerinden istifade edilebileceği gibi böyle yumuşak, gevşek bakışları hoş gördüklerine şahit oluyoruz. Nerede kaldınız velanız, berağınız, Allah'ın dini hakkındaki itikadınız? Hani bizim sevgimizi, düşmanlığımızı, nefretimizi yönlendiren Allah'ın kitabı, Allah'ın kelimesiydi. Biz bunun için mücadele ediyorduk hani. Ama demokrasi gibi pislik, yani kendini gösteren bir pislik, yani küfrü apaçık ortada olan bir pislik, böyle bir pisliğe böyle bile böylesine gevşek bakışlar, e, ümmet olarak neden bu şekilde işler acısı bir halde olduğumuzun en açık göstergesi. En basitinden bu insanlar şöyle düşünse yeter. Bugün oy kullanmaya sıcak bakan, dindar olan, Abdestli, namazlı insanlar ne kadar? Milyonlarca. Arap aleminde de, Türkiye'de de, Avrupa'da da milyonlarca. Buna karşı çıkanlar ne kadar? Bir avuç. Yani herkes bulundukları yerde buna karşı olanlar bir avuç. Peki, ümmetin büyük bir kısmını, oy kullanmaya sıcak bakanlar ve oy kullanılanlar oluşturduğuna göre bunların, bu işi yapmalarının akabinde ne hakim oluyor? Ne hakim oluyor? Demokrasi hakim oluyor, küfür, batıl hakim oluyor, sünnet hakim olmuyor. Ama Allah'ın izniyle o bir avuç dediğimiz insanlar üç kişi, beş kişi bir araya geldiğinde yani beraber cemaatle sünnete uygun namaz kıldığında bile Birbirine iyili, emir, kötülüğü yasaklama yaptığında bile, bir hadis öğrettiğinde bile Allah'ın kelimesi yüceliyor. Allah'ın dinini ikame ediyorlar. Bu mu hayırlı, yoksa şu mu? Yani bazı ayetler galiba unutuluyor. Siz yeryüzündekilerin çoğuna uyacak olursanız, sizi haktan saptırırlar. Şu ayette beraber düşünün bunu. Bu da Enam suresinden bir ayet. 116. ayette geçmişti bunun açıklaması. Allah Azze ve Celle ne diyor? Yollara uymayın, sırat-ı müstakime uyun. Yollar çoğul. Yol, sırat-ı tekil. Bu bakımdan garip hakkın yolu. Enam 116'da da diyorduk ki Allah Azze ve Celle, eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyacak olursanız sizi haktan saptırırlar. Demek ki bu yollara tabi olanlar çok, çok fazla. Ama sırat-ı müstakimi gözeten azınlık. Az. İnsanlardan pek azı şükrederler, işte bu sıratı müstakim tutanlar. İnsanlardan pek azı çık koşmadan iman eder, işte bu sıratı müstakim tutanlar. Ee, bu konudaki şeyler, Allah Azze ve Celle'nin uyarları çok sayıda malum. Evet, 160. ayet. Her kim iyilikle gelirse, kendisine onun on misli vardır. Bu da Allah Azze ve Celle'nin işte büyük bir lütfu. Yani bu fırkalaşmaktan, işte dost doğru yolu anlattıktan sonra, batıl yollarının çok sayıda oluşunu anlattıktan sonra, sırat-ı mustakim tutanların azınlık olduğuna işaret ettikten sonra neye işaret ediyor bakın? İşte o dost doğru yolu tutarak az bir adım atman, ufak bir adım atman, on misli vardır. Buna mukabil, her kim de kötülükle gelirse, ancak o misliyle cezalandırılır ve onlar zulmolmazlar. Allah e, buna rağmen rahmetini geniş tutmuş. Ödülü verirken, karşılığı verirken bolca vermiş. E, şeyden ise cezalandırmadan ise kötülüğü ancak mislince eğer tevbe ederse onu da sileceğini vaat etmiştir. Evet, İbn Amr radıyallanma diyor ki yaşadığım sürece gündüzü oruçlu Geceyi ise ibadetle geçireceğim dediğim haber verilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Buna gücün yetmez. Bazen oruç tut bazen tutma. Bazen uyu bazen kalkıp ibadet yap ve her aydan 3 gün oruç tut. Her aydan 3 gün 10 misli ile karşılık bul zaman ne olur? 30 gün eder. Yani o ayı oruçlu geçirmiş gibi zaten ecir alırsın. Sen yeter ki şu 3 günde tuttuğun orucu şartlarına uygun bir şekilde tutmaya gayret et. Yani batıl sözlerden koru bu orucu. Kıybet etme, kötü laf konuşma, sövme, hakaret etme, hukuka tecavüz etme. E, bu üç günü böyle tutarsan eğer, işte bir ay tuttuğun oruçtan bedeldir. Her iyle on kat sevap verilir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu üç gün oruçlu geçirmen senin için bütün seneyi oruçlu geçirmen gibidir. Çünkü her aydan üç gün oruç tutarsa o ay oruçlu geçirecek. Her ay devam ederse bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bildiriyor. Bukhari ve Müslim'in rivayet etkileri hadiste i̇bn Abbas radıyallahu anh'a Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak ki Allah iyilikleri ve kötülükleri yazdı. Sonra şöyle beyan etti, açıkladı. Bir iyilik yapmaya niyetlenen kimse, sadece hayra niyet etmiş, kalbinden yani azmetmiş, iyilik yapmayı istiyor. Yani kalbin azmi, akla gelen mücerdet düşünce değil niyet bakın. Kalbin azmi, yani gücüm olsa onu yapacağım. Güç oldu, derhal onu yaptım. Böyle bir niyet. Niyetlenen kimse onu yapamazsa, yani niyetleniyor ama imkan olmadığı için yapamıyor. Allah kendi katında o kimseye tam bir iyilik sevabı yazar. Yani onu yapmış gibi. Yapamazsa da yapmış gibi. Ecrin'i yazıyor. Eğer onunla da amel ederse, bir de gerçekleştirirse, Allah ona kendi katında 10 iyilikten 700 katına ve daha fazlasına kadar yazar. Kim de bir kötülük yapmayan niyetlenir. Onu yapmazsa, yani yapmazsa derken burada yapamazsa demiyor bakın. Yapmazsa, yani vazgeçerse Allah için. Yani kalbi niyet etti. Yani gücüm olsaydı şu kötülüğü yapacağım diye kalbi azmetti. Fakat sonra düşündü, ya Allah'tan korkmak lazım dedi. Akıbetini düşündü. Ve o anda bundan vazgeçti. Yapmadı. Allah kendi katından ona tam bir iyilik yazar. Yani kötülük niyet haline gelmiş ama Allah için terk etmiş onu. İmkan olmadığından değil. Allah için vazgeçmiş, terk etmiş. Ona da tam bir iyilik yazılıyor. Eğer bu kişi o kötülüğü yaparsa, işlerse o kimse için bir kötülük olarak yazılır. Müsimin bir rivayetinde şu ziyade de vardır. Veya o da silinir. Bütün bunlardan sonra Allah'a karşı ancak kendisini helak etmeyen, etmek isteyen kimse helak olur. Yani Allah bu kadar rahmet kapılarını geniş tutmuşken, yani onu da silebilir, yani tevbe eder silinir. Onu da siler Allah. Allah bu kadar rahmet kapılarını açmışken, ancak kendisini helake zorlayan kimse helak olur. Allah'ın rahmeti bu kadar genişken, yani iyiliğe karşı böyle, kötülüğe karşı böyle, kötülüğü zorlaştırmış Allah, iyiliğe kapıları açmış, böyleyken ancak kişi inatla herhalde kendisine helak eder. Bunu bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Üreyr Radiyallahu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Teala şöyle buyurur. Kulun bir kötülük yapmak istediğinde onu işleyinceye kadar yazmayın. Yani meleklere yazmayın der. Eğer işlerse misliyle yazın. Yani ne işlediyse onu yazın kötülükte. Eğer benden sakındığı için işlemeyi terk ederse ona bir iyilik yazın. Allah'tan korktuğu için, sakındığı için o kötülüğü terk ederse bundan dolayı bakın kalbin ameli bu. Allah'tan sakınma kalbin ameli. Bu sakınmadan dolayı iyilik yazılıyor. Bir iyilik işlemek istediğinde... Onu yapamazsa, ona bir iyilik olarak yazın. Gücü de yapamazsa. Eğer işlerse, onu 10 mislinden 700 katına kadar yazın. Yani o amelin boyutuna, ölçüsüne göre, o konudaki samimiyetine, doğruluğuna göre, işte bu dereceler katlanır. Bunu da yine Bukhari, Müslim ve ayrıca Tirmizi rivayet etmiştir. Ebu Zerr Radyalan'ten de benzer bir lafızda şöyle geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Her kim bir hasene işlerse, yani bir iyilik işlerse, yani kitap ve sünnetin iyilik dediği bir şey işlerse, yoksa insanın kendi kafasına göre iyilik saydığı bir şey değil. Ona bunun on katı ve fazlası vardır. Kim de bir seyyiye, kötülük işlerse, onun da karşılığı kendi misli gibi bir seyyedir. Yani bir kat kötülüktür. Ya da bağışlanmasıdır. Her kim bana bir karış yaklaşırsa ona bir arşın yaklaşırım. Kim de bir arşın yaklaşırsa ona bir kulaç yaklaşırım. Kim de bana yürüyerek gelirse ona koşarak giderim. Kim bana ortak koşmadığı sürece, yani şirke bulaşmadığı sürece, dünya dolusu günah dahi olsa gelirse, ben de onu dünya dolusu mağfiret ile karşılarım. Yeter ki kul Allah'ın yolunda olsun, ha, tevbe yapsın, dönüş yapsın. Bunu da Müslim ve Ebu Davudet Tayali ise sahip isnaflar rivayet ediyorlar. 161. ayet De ki, muhakkak ki Rabbim beni dosdoğru bir yola, dimdik ayakta duran bir dine, İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden olmadı. Abdurrahman bin Ebza r.a. Rasulullah aleyhisselatü vesselam sabahladığı zaman şöyle derdi. İslam fıtratı, ihlas kelimesi Nebimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem'in dini ve muvahhid olan tevhid ehli olan İbrahim'in millet üzere sabahladık. O müşriklerden olmadı. Akşam olduğu zaman da aynısını söylerdi. Yani o, bu sefer akşam olduğu zaman tabi sabahladık yerine akşamladık denmesi gerekiyor. Emseyna denmesi gerekiyor. Bunu Ahmet bin Hanbel sahip isnatta rivayet etmiştir. 162. ayet. De ki Muhakkak ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mücadeledeki dedi ki, ayette geçen ve nusuki, nusuk, ibadetler kelimesi, hac ve umrede kesilen kurban demektir. 163, onun hiçbir ortağı yoktur, ben böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Katade dedi ki, bu ümmetten Müslümanların ilkiyim demesi emrolunmuştur. Yani burada Müslümanların ilkiyim demekle emrolundum da anlaşılır. Yani herhangi bir hayır işleyeceği zaman, yani kitapta ve sünnette emredilmiş bir şeyi kişi işleyeceği zaman, işte hani bunu yapan nerede dememesi gerekir. Bize emrolunan şey bu. De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Yani ve ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Yani hiç kimse kalmasa bu dinle amel eden, bu dinin e, gereklerini yerine getiren, ikham eden, onun ilki ben olmakla emrolundum. Yani sağma solma bakınmakla değil. Yani bunu yapan var mı? Öncüler var mı? Bununla değil. İlki eğer yoksa, ilki ben olacağım. Şirkten uzak duramdan ilki ben olacağım. Namazımda, ibadetlerimde, e, hayatımda, ölümümde her şeyi Alemlerin Rabbine has kılmada ilk ben olacağım demek emredilmiştir. 164 de ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rabb arayayım? Her bir nefis ancak kendi aleyhine kazanır. Günahkar olan başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size bakarak anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Ayşe radıyallahu anh'a da Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Zinadan doğan çocuğun anne babasının işlediğinden dolayı bir sorumluluğu yoktur. Sonra bu ayeti okudu. Yani hiç kimse hiç kimsenin günahına yüklenmez. Yani bir kimse zina mahsul olarak doğdu diye onların işlediğinden dolayı günahkar olmaz. 165. ayet Sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve size verdikleriyle sizi denemek, imtihan etmek için kiminizi kiminize derecelerle üstün kılan odur. Muhakkak ki Rabbin cezalandırması çok çabuk olandır. Muhakkak ki o elbette gafurdur, rahimdir. es dedi ki: Daha önceki nesilleri helak edip bizleri onların yerine geçirdi ve bizi rızık konusunda onlardan üstün kıldı. İbnü'z-Zeyd dedi ki: Halife kılmaktan kasıt nesilleri birbirinin yerine geçirmesidir. Yani bir neslin arkasına diğer bir neslin gelmesidir. Mukatib bin Hayyan da şöyle demiştir: Ayette kastedilen Faziletle zenginlikteki üstünlüktür. Deneme ile kastedilen fakirle zengini, eşraftan olanla avamdan olanı, hür ile köleyi, kendilerine verilenle denemektir. Evet, burada şu hadisi de hatırlamakta fayda var. Hakem, taberane ve başkaları Ahmet bin Amber'in müşterinde de geliyor. İbn-i Mesud Adyaland'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Allah Azze ve Celle... Rızıklarınızı sizin aranızda taksim ettiği gibi ahlaklarınızı da sizin aranızda, yani insanlar arasında taksim etmiştir. Allah dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. Fakat imanı yalnızca sevdiğine verir. Böyle e, buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani dünyalık imkanlar bakımından insanların birbirinden farklı derecelerde olması asıl mesele bu değil. Asıl mesele e, imandaki üstünlüklere talip olmaktır. Yani Allah azze ve celle katındaki derecelere talip olmaktır. Evet, böylelikle En'am suresinin tefsiri tamamlanmış oluyor. Allah azze ve celle izin verirse e, bir sonraki derste Araf suresine başlangıç yapacağız. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevhideke ve estağfiruke ve